''Bizde her biri ayrı ayrı birer mucize olmak üzere başlarına tufan, çekirge, ürün güvesi, kurbağalar ve kan gönderdik. Hiçbirinden ders almadılar, büyüklük tasladılar ve suçlu bir kavim oldular.''